Günde 35.000 karar almak. İşte bu sensin. Hocam o kadar alıyor muyuz? <gülüyor> Alıyorsun. Hatta bu videoyu izlemen bir karar. Her ne yapıyorsan bırakıp YouTube'u açman bir karar. YouTube'da açıp başka bir şey izleyip ya da bunu izleyip başka bir şey sekmen, tamamını izlemem, sesi açıp kapaman 35.000 karar. Düşün ki sadece yemek yemek için günde 260 civarı karar veriyorsun. Ne yiyeyim? Şunu mu yesem, onu canım çekmiyor. Yanında ekmek yesem mi? Ekmek, beyaz ekmek mi olsa, esmer ekmek mi olsa? Pilav yesem mi, makarna mı yesem? Üstüne kuru mu koysam, İtalyan mutfağı mı yesem, pizza mı yesem, tatlı mı yesem? Bak, karar vermek, vermek değil illa ki. Yani yememeyi seçmek de bir karar. Cık, canım çekmiyor ya. İşte kararsızlık bir de bir karar. Hele ki bu arkadaş grubuyla falan olursa iş kaosa dönüyor. Çünkü onlar ne yiyecek, sen ne yiyeceksin, uyumlu olacak mısın, soğan, dahmacunu falan yersem onlara kokar mıyım, öf! 250-260 karar zaten sırf burada veriliyor. Daha bu başlangıç. Bu videoda sizinle birlikte karar vermeyi öğreneceğiz. Gelin size sağlıklı karar nasıl verilir anlatayım. Pasif bir insan günde 12.000 karar veriyor. Aktif, sürekli insanlarla sohbet eden, dışarıya çıkan birisi ise 35.000 tane karar veriyor. Bu kararların %82'sini fark etmeden veriyorsunuz. Otonom kararlar. Zaten hepsini verseniz delirirsiniz. Ee, gerçi bunun %30'a kadarını kontrol altına almaya çalışan kontrol delilleri var ama yani Otobüse binerken akbeli basmak bir karar aslında. Eee, çünkü yasal bir zorunluluk var. Sokakta giderken çok hoşuna giden birine bakmak bir karar, gözlerini ayırmak ayrı bir karar. Çünkü dik dik bakmaya devam edersen rahatsız edebilirsin. Tersine karar veren de var ama işi ilk önce birazcık e, bilimsel hale getirdim. Gruplandırırsak kararlarınız temelde üçe ayrılıyor. Kendini etkileyecek kararlar, bir grubu ya da bir aileyi etkileyecek kararlar, dünyayı etkileyecek kararlar. Ya o kadar da değil canım ben dünya etkileyecek yaparsın. Yere attığın su şişesi dünyayı etkiliyor. İnsanlığın geleceğini etkiliyor. Ama çok önemli mi? Sana göre değil. Senden sonra karanlara kadar her üçünde verebiliyorsan harika. Karar verme süreci diye bir şey var. Karar verme süreci seçenekleri yaratmak ve eleyip bire indirmek. Yani süreç bundan oluşuyor. İlk önce seçenekleri oluşturursun. Eğer birileri senin adına bu seçenekleri oluşturuyorsa durumun kötü. Sistemdesin demektir. Dolayısıyla genelde iki seçeneğe kadar indirilir. Arasından yanlış olan <gülüyor> seçilir. <gülüyor> Seçenek iki ise mutlaka yanlışı seçersin. Çünkü e, bu seçeneklerin içerisinde bir keşke denilen bir bedel var. En pahalı kelime keşke diye videom var. Keşke olay zaten karar vermekle bitse. Asıl olay verdiğin kararın sonucunun etkileriyle yani mavi hapı seçiyorum. Mavi hapı seçiyorsun da E onun sonrasında o verdiğin kararın seni nereye götüreceği önemli. O kadar kolaydı ki. Tamam bundan sonra şey alacağım, bitcoin alacağım. Bu bir karar, okey. E sonrasında o bitcoin indi çıktı, bu bir netice, bu bir sonuç. Anlatabildim mi? Senin karar vermen, bir tercih yapman olayı bitirmiyor. Karar vermek öylece olmuyor zaten. Yani karar verdim değil. İlk önce bu konuda eski bir tecrüben var mı? Senin var mı? Yok. Güvendiğin birinin var mı? İşte o önemli. Yanlış kararın bedelini bir sonraki sonuç, bir sonraki kararını etkiliyor. Kripto paralara gireceğim. Güzel. Ne ile gireceksin? Altın satacağım. Tamam sat. Kimin altınını satacaksın? Senin var mı? Annemin var. Bak üst üste 3 karar verdin. He e işte annemin altınını satacağım. Sonra kripto paraya gideceğim. Ne zaman satacaksın? Altın çıkı, tepede olduğuna inanıyor musun? Bitcoin dipte mi? Çünkü ikisi birbirine ters hareket ediyor normalde. Altını en tepeden satıp bitcoin en dipten alırsan çok zekice bir şey yaptın. Altını en dipte satıp Bitcoin’de en tepede aldıysan gitti annenin altınlar. <gülüyor> Bu kadar basit. İşte verdiğin kararın sonrası önemli. Çünkü şu oluyor bitcoin alacağım evet altınları verin evet aldım gittim sattım. Sonra bir hani o cırt cırt cırt diye <gülüyor> sessizlik oluyor ya. Ne oldu? <gülüyor> Sattın. Eee ya işte o yüzden de Çok kolay değil. En kolay karar verme olayı başkaları da o işin içine giriyorsadır. Herkes bancy yapıyor. Ben de atlarım. Yani kimse bancy jumping yapmıyorsa ya da planör, bilmiyorum böyle adrenalin sporu, rafting. Sen de durup dururken "Oh canım çekti, rafting yapayım." demezsin. Arkadaşlar gitmişler. "Hadi sen de dene." "Hadi." derler. Sen de gaza gelirsin. "Ya tamam." diye. O yüzden karar verirken etrafın gazına dikkat edeceksin. Bu en zor kararlar hangi karar olursa olsun asıl kaybedeceğiniz zorlaştırır o kararı. Yani her seçiş bir vazgeçiş olduğu için A'yı seçtim. A'yı seçtim o zaman B'den vazgeçtim. Ya B çok güzel bir yere giderse yani iki tane hayatın aşkı var karşında. Of, i̇kisi de sana gelmiş yalvarıyorlar. <gülüyor> Bilmiyorum bu kadar zor karar olur mu? <gülüyor> Allah'ım hangisini seçsem şaşırıyorum. Sen, seni seçtim Pikachu. E seni seçtim ama öbürü belki çok daha güzel bir sevgili olacaktı. İşte her seçiş bir vazgeçiş olduğu için onun da bir fırsat maliyeti yani gidenin sana koyması denilen teknik bir terim var. İnsanların karar verme teknikleri biraz farklıdır. Burada da üçe ayrılıyoruz. 1- Sadece kazancına bakanlar, ne olduğu umurunda değildir. İsterse herkes ölsün, benim kârım ne? Bak basit, bu insana kârı yüksek tutarsan karar verir. 2- Keşkeciler pişman olmaktan korkanlar. Bunlar sadece zarar edeceklerine, kaybedeceklerine bakar. Öyle diyorsun da ya batarsak? Öyle diyorsun da ya ölürsek? Buna garanticiler. Tamam karar vermemi istiyorsun. Ya yarın bunun bir üst modeli çıkarsa? Beyefendi işte iPhone 13 yeni çıktı. Ya yarın 15 çıkarsa? O zaman garanti veriyor musunuz? Bir de üçüncü grupta şu. Ben ellemeyim. Sorumluluk bende olmasın, kararın sonucu bana patlamasın ama her şey güzel olsuncular. Gidersin dersin ki, ya işte böyle bir yatırım var girmek ister misin? Garanti mi? Nasıl yani? Bitcoin alacağız da %100 iki katına çıkar değil mi? E, çıkmaz düşebilir. Cık, o zaman olmaz. Sen bana de ki garanti olduğu zamanı söyle o zaman gireyim. İyi de garanti olacak zamanı bilsem zaten gider kredi çeker girerim Yani mantık olarak biraz saçma olmuyor mu? Ya garanti olsun. Sizin karar vermenizde programlanmış kararlar ve programlanmamış kararlar etki eder. Programlanmış karar şudur, daha önce benzeri başına gelmiştir, şu durum olursa bunu yaparım dersin. Bu bir duygusal tatbikattır. Zaten zeki insanlar ve başarılı insanlar kötü durum senaryolarına bile tatbikat yapar ve başına geldiği zaman her zaman karar vermek için soğuk soğukkanlıdır. Ama öbür türlü sen aman dersin ya olacak da İstanbul'da deprem olacak da ee. Bu toplanma alanına diktiğimiz AVM için biz pişman olacağız da ooo o zaman ben hükümette mi olurum? Ben burada mı olurum? Topuk. Anlatabildim mi? O yüzden de kimisi kararı hemen verir ve e, çabuk sonuç ister. Kimisi ise bıktırarak verir. Ölürsün. Mesela onunla satranç oynamak <gülüyor> ne olur bitsin Allah razı olsun. Tavla bile oynayamazsın. Hiçbir şey oynayamazsın. Yolculuğa gidilmez ya. Tatilde gidersin. Of. Keşke burayı değil de Dalaman'a gitseydik. Geldik işte tamam buradayız. Antalya'dayız. Fethiye'ye mi gitseydik? <gülüyor> Ona böyle şezlonga bağlayacaksın. Güneş kremi sürmeden buna tereyağı süreceksin. Güneş bunu öldürecek. Açık büfeye gelir. Hımm. <gülüyor> Zift diye. Hmm. Bekliyor, arkasında kuyruk olmuş. <gülüyor> ya çekil işte. Çekil, defol git. Bunların benzerlerini şeyde yaşarsınız. Mesela akaryakıt istasyonlarına kredi kartıyla ödeyeceksiniz, içeriye giriyorsunuz. Kartla ödeyecek ya, sıra geldi ya, kartla ödemede şey vardır. Akaryakıt ayrı alınır, ödeyeceği diğer şey ayrı alınır. Tek bir seferde çekmiyorlar kredi kartından. Sırayı bekletir bu. Sakız sakız var mı? Ya önünde duruyor işte kafayı eğeceksin bak bunlar <gülüyor> sakız diyeceksin karar ver artık alacağımı mı zift diye. Dolayısıyla karar verirken karar iki kişilikse oy birliği önemlidir. Karar ikiden fazla kişilikse oy çokluğu önemlidir. Yani uyman lazım çoğunluğa. Bazı kararlar özgür iradeyle alınır. Ben bu okulu okuyacağım. Bazı kararlarsa sizin söz hakkınız bile yoktur. Uygun olanı sistem size, aile size çoktan biçmiştir. Yani mühendis olur ama niye mühendis olduğunu bile bilmez o şahıs. Doktor olur işte ailem böyle istedi. Onunla evlenir benim kararım değildi ama ne yapalım uyalım artık buna. Karar alabilmek risk işidir. Herkes karar alamaz o 35 bin kararın içerisinde bir 500 tane var ki gün içerisinde risktir. İki tanesi var hayatını değiştirir. O riski alabileceksen işte kripto paralarda aynı işi yapıyor ya da altın dolar alırken Doları düşün 14.50. Burası en tepe mi? Satayım mı? E, o risk alacaksın işte. Hiçbir zaman hayatta mutlulukta en tepeyi en dibi yakalayacağına inanma. Dolar çok düştü. Buradan alınır. E daha da düştüğüne ya geç gelme. E, ağlama işte. En dibi bulman imkansızdı. Ha bir de karar alırken heyecan manyakları var. İşte şey yapalım mı? Hadi. Hadi. Kalkın çılgınlık yapalım. Ya gece 3 nereye çılgınlık yapıyoruz? Hadi erikliye gidiyoruz. Çadır kuracağız. Yani bu saatte mi baba ya, hadi maceranın çılgınlığı İzmir arabayı da gidiyoruz, oradan Antalya. Böyle insanların gaza gelip de aldığı kararlarda de ki baba yat, uyu, geç oldu, yat, zıbar, sabah bakarız de Çünkü bu şekilde alınan kararlarda genelde mutsuz olursun. Yani hadi hadi hadi, hadi. filme, sinemaya, tiyatroya giderken bile hadi hadi filme gidip kaçırıyoruz. Senin için bilet aldım. Baba ben gelmeyeyim ya. Bir hayır hayatını kurtarır. En garibi ise kararları sürekli ileriye atanlar. Şimdi düşün elinde bir e, şu büyüklükte bir taş var. Mini kaya. Bunu taşıyorsun. Burada iki seçeneğin var. Bu taşı atıp yolundan çekmeye karar vermek ya da taşımaya devam etmek. Bunun farklı versiyonu şunlar var. Karar vermeyi geciktirenler. Taşı ileri atıyor. Bu taş taş çatlasında 10 metre öteye gitti. Oraya geldin taşı yine alıyor. Yine ileri atıyor. Ve sonsuza kadar ileri atamazsın ki bir süre sonra başka taşlar da birikecek. O zaman iki taşı atıyor, üç taşı taşıyıp atıyor, sonra düşürmeye başlıyor. Dolayısıyla karar vermek için en doğru zamanı beklerken yükün artıyor. Artık karar ver. Biliyorsun sonuna geldiğimde size tavsiyem şu. Hani derler ya en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Bunun doğrusu şudur. Karar vermeyi geciktir, okey aceleyle karar verme Bunun en fikrim. Ama en azından kararını neden verdiğini bil. Türkiye'nin sorunu şudur, neden o fikri o seçeneği, o kararı seçtiğini bilmezler. Ee, öbürü de yapıyor, öbürü de ödüyor. Düşün ki bu ülkede ilaç alıp, yutup, niye aldığını bilmeyen, da yutuyor diye insan var? Yani sağlığıyla ilgili şeylerde bile karar vermeyi beceriyor o yüzden ne olur, karar verecekseniz düşünün, neden o kararı verdiğinize emin olun, öyle verin. Küçücük şey için kararınızı satmayın. Ben Haluk Tatar, görüşmek üzere.